Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillah Rabbil alamin. Ve ala Muhammed ve ala Alihi ve ala Muhammed. ala Muhammed. ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. kanu yamalun. azim. Değerli kardeşlerim. Rabbimiz Hicr suresinde bize buyuruyor ki fe ke, rabbike Rabbin hakkı için Rabbine yemin olsun ki len eselennehum ecmain o insanların hepsine aralarında hiçbir ayrım gözetmeksizin soru soracağız hepsini hesaba çekeceğiz hepsini sorguya çekeceğiz <gülüyor> Onun için Müslüman insanın dünyadaki yaşamı boyunca göz önünde bulunduracağı en önemli husus yaptığı her şeyin hesabını verecek olmasıdır. Müslüman insan her zaman kendisini hesaba, sorguya hazır halde hissetmeli. Bunun için mücadelesini vermelidir. Onun için Rabbimiz başta okuduğumuz gibi her şeyin ama hiçbir şeyin ayrım gözetilmeksizin hesaba, sorguya tabi olacağını ifade ediyor. Yine başka bir ayet-i kerimede Haşir suresinde yuhalladine eyyühellezine amenüttekullah Ey iman edenler! Allah'tan korkun! İman ettiniz, bu yeterli değil. İman ettiniz ama Allah korkusunu Kalbinize her an yerleştiriniz. Her an, yeniden kendinize gelin. İman ettim demekle iş bitmiyor. Her an, her an imanınızı, kendinizi, benliğinizi tazeleyin. nefsun ma قَدَّمَدْ لِغَدْ Her bir nefis de, yarına ne hazırladığına baksın. Çünkü insana, bu dünyadaki hayatı, ahireti için, ahireti için, yarını için bir fırsat olarak hazırlık yapmak üzere yarına yatırım göndermek üzere bugünden birikim yapıp yatırımlarını yarını düşünmek üzere verildiği bir fırsattır onun için de insan hayatı boyunca bu düşünce içerisinde davranmalıdır vettegullah ama yine Allah'tan korkun önce korkun yarına ne hazırladığınıza bakın sonra yine korkun her an her düşünceniz Allah korkusu içerisinde olsun inna allaha kabirun bime bununla beraber Allah sizin yaptığınız her şeyden de zaten haberdardır Allah sizi görüyor siz kendiniz birilerini kandırdık Allah'ı kandırdık diye düşünseniz de Allah zaten her şeyden haberdardır onun için de siz her zaman için diyor Allah yarınınızı düşün. Müslüman insanın bu nedenledir nedir ki hayattaki en önemli görevlerinden birisi her an kendini muhasebeye, sorguya çekmesidir. Çünkü kıyamet günü sorgu günüdür. يَوْمَ idin تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَ مِنْكُمْ خَافِهَ O gün size Amel defterleriniz verildiği zaman hiçbir şey de zaten gizli kalacak değildir. Orada her şey açık seçik yazılmış olacak. Sağ elinden amel defterini alan insanlar mutluluk içerisinde uçacak. Sol elinden amel defterini alanlar ise perişan olacaktır. Çünkü kıyamet günü sorgu günüdür, hesaba çekilme günüdür, muhasebe günüdür. İşte bunun içindir ki Peygamberimiz bir hadis şerifinde mutu gable ente mutu ölmeden önce ölünüz buyurmuştur. Ne demek? Ölüm gelmeden sanki şu anda ölecekmiş gibi ölüme hazırlıklı olun. Her an zihninizde ölümü canlandırın. Şu içinde bulunduğunuz vakit belki de hayatta size verilen en son vakit en son fırsat, en son verilen bir imkan olabilir. Hayatınızın her anını bu düşünce içerisinde davranın, yaşayın. Çünkü ölüm her an haktır, gelebilir ve insanın hayattaki imtihan süresi her zaman bitebilir. Ve değerli kardeşlerim, başka bir ayette de Allah Teala, وَاِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهِ Siz neyi gizlerseniz, neyi açığa vurursanız Allah hepsini bilir ve hepsinden de sizi sorguya çeker buyuruyor. Bu ayetin yorumunda müfessirler farklı görüşlerde bulunmakla beraber esas itibariyle şunu söylemişlerdir. Bir insanın kendi iş dünyasında insanlara yansıtmadan eğer yaşadığı kötülükler var ise bunu zaten Allah biliyor kimseyi kandırmasına gerek yok ama aynı zamanda kendi iç dünyasında kötü düşünceler var olup da onu kuvveden fiile geçirmemiş ise onu yerine getirmeden infaz etmeden tevbe etmişse de Allah o zaman yaptığı suçu affeder o kişiyi bağışlar ama Allah Teala sizin açığa vurduğunuz gizlide tuttuğunuz her şeyinizi zerresine kadar bilir onun için bütün bu ayetlerden anlaşılan şu ki insanoğlu hayatının her anında ölüme her anında hesap çekilmeye hazır olmalıdır onun için de insanoğlunun ayet-i kerimenin yine anlamına göre Yaptığı hiçbir an Hiçbir icraatı da Karşılıksız kalmaz Ömür defteri öyle Dolgun bir defterdir ki Hayatında iyilik Ve kötülük anlamında Yaptığı her şey Orada kayıt altına alınmıştır O içinde Bazen insanın hayatında yaşadığı Bu seferde atlattık Bu seferde kimse yormadı, Oldu bitti gibi Kelimelerin ahiret hayatında hiçbir yeri yoktur, hiçbir şey boşa gitmemiştir. Yaptığı dolu her şeyinde karşılığı vardır, yaptığı boş her şeyinde hesaba sorguya maruz kalacağı herhangi bir şey asla boşa gitmemiştir. Onun için insan hayatını her zaman yaratılış gayesinden uzaklaştıracak. Allah'a kulluk yapmasını engelleyecek asli vazifelerini göz ardı ettirecek her türlü davranıştan uzak durması gerekir. Çünkü bilmesi gerekir ki her şeyin bir hesabı var. Her şey hesaba tabi olacaktır. Onun için de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde buyurmuştur ki akıllı kimseyi tarif ederken akıllı kimse kimdir? akıllı kendini nefsini hesaba çeken ve ölüm sonrası hayata hazırlayandır. Dünyanın en akıllı insanı budur. Öyle hesabı kitabı çok kuvvetli olan, şunu başaran bunu başaran, şunu yapmış bunu yapmış olan kimse değil. Kim En akıllı insan kendi kendini sorguya çekebilen, hesaba çeken ve ölümden sonraki hayatı için çalışan en akıllı insan budur. Bu insandan daha akıllı bir kimse yoktur. Aciz de diyor Peygamberimiz nefsinin hevasının isteklerinin arzusunun peşine takılı boş kuruntular içerisinde kendisini aldatan insandır. Boş hayallere dalmış asla asları olmayan ucu bucağı olmayan boş alanlarda gezinen insan işte en aciz kimsedir. Cennet için bir ameli olmadığı halde yattığı yerden cenneti bekleyen insandır. Yattığı yerden ahireti bekleyen, ölüm sonrası hayatı bekleyen insan da en aciz insandır. Değerli kardeşlerim, insanoğlu bu neden nedir ki? hayatının her anında nefis muhasebesi yapması, kendisini özelleştiriye tabi tutması, ben ne yaptım? Sorusunu her an kendine sorması lazım. İşte bunun için derler ki, eskiden insanlar gün sonunda yatmadan önce bir gün içerisinde yaptığı her şeyi yazar, sonra acaba, Bugün ben hangi hataları işledim? Yaptığı hatalardan tevbe etmesi gerekenler için tevbe eder, istiğfar eder. Allah'ın kendisine verdiği lütuflar için, yaptığı kulluk görevleri için şükreder. Ya Rabbi ne büyük lütufta bulundun ki sana kulluk yaptım diye kendisini böyle hesaba çekip bu sorgulardan sonra o günü tamamlarmış Hazreti Ömer'in de meşhur sözünde olduğu gibi bugün Allah için ne yaptın sorusu Tabii ki bizler bugün Allah için ne yaptın sorusu belki hiçbirimizin de aklına gelmiyor ama falan maç kaç kaç bitti bunu hepimiz merak ediyoruz dolar bugün kuru kaçtan kapattı hepimiz merak ediyoruz birçoğu borsa bugün ne oldu düştü mü kalktı onu merak ediyoruz. Falan futbolcunun hayatı sosyal medyada en fazla zirve yapan konu nedir? Bunlar hep insanların ilgi alanı merakı içerisinde. Kimilerinin de falanca dizi bugün acaba nasıl bitecek? Hep bunları düşünüyor. Ama bu düşünceler içerisinde hiç ahiret yok. Allah için ne yaptın sorusu kulluk görevi olarak neler yapmam gerekiyordu ne yaptım? Bu konu maalesef hiçbir şekilde hiçbir şekilde gündeme gelmiyor. Onun için insan hayattaki her şeyin kendisine hitap ettiğini düşünerek hareket etmelidir. Nasıl ki ezanlar okunduğu zaman Müslümanların camiye, namaza, Allah'a, kulla, ibadete çağırıyor ise kainatta var olan her şey bir şekilde insana Allah'ı hatırlatır ve bunlarla insan soru sormalı kendi kendine ve bugün Allah'ın rızasını elde edeceğim sevap olan kulluk namına hangi işleri yaptım kendisine her gün bu soruları sorabilmesidir Allah'ın rızasına ulaşabilmek hayatındaki en büyük hedef olmalıdır tabii ki bu Hayatının sonunda ya da haftada bir yapacağı bir dua ile yerine gelmeyecek, bu hayatının her anında kendisini sorgulamasıyla mümkün olacak ve onun içinde her namaz insanın yeniden özüne dönmesi için, yeniden hayata başlaması için, yeniden varlığının bilincinde olması için kendisine verilmiş bir fırsattır. Her namazla. Her vakitle hayat yeniden başlar. Bu geçen hayatın geçtiği gibi bundan sonrası için şu an itibariyle de rızayı ilahiyeye uygun bir hayat sürmesi için kendisine verilen bir fırsattır. Bunun için insan hayatı boyunca sevap namına kendisine mükafat verilebilecek herhangi bir şeyi yapıp yapmadığını düşünmesi gerektiği gibi Allah'ın gazabına sebep olabilecek gazabı celp herhangi bir kötülük yapıp yapmadığını da düşünmek durumundadır Abdullah İbni Mesud Hazretleri diyor ki içimizden herhangi birisi akşam eve geldiği zaman hanımlar hep iki şeyi sorarlardı ne sorarlardı? Birinci soru şuydu. Bugün Kur'an-ı Kerim'den hangi ayetler nazil oldu? Allah Teala hangi emirleri ifa buyurdu? Kur'an'dan neler geldi? Bunu merak ederler. Bunun ne kadarını hayatımıza tatbik ettik? Ne kadarını anladık, öğrendik? Bunu merak ederlerdi. Soru buydu. İkinci soruda diyor ki i̇bn Mesud radıyallahu anh, Peygamberimiz'in hadislerinden bugün neler öğrendin? Peygamberimiz neler söyledi? Bilgi dağarcığımızı bir adım daha nasıl artırırız diye İslam'ın o gün için diğer ilim dalları henüz oluşmadığından temel kaynak olarak kitap ve sünnet, Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimiz'in sözleri mevcut olduğu için bunları öğrenmeye çaba gösterirlerdi bugün olsaydı zannederim ki çok daha fazlasını elde etmek için sadece burada da görüldüğü gibi ne kazandın ne yaptın hatta ne kadar namaz kıldın sorusu bile yoktu ne sorusu vardı bilgi açısından kendini ne kadar geliştirdin hangi ayetleri hangi hadisleri öğrendin bunu sorardı sahabe-i kiramın hanımları evlerine geldiği zaman işte değerli kardeşlerim tabii bununla beraber insanın her anında yapması gereken tüm ibadetleri de bu çerçevede değerlendirmesi gerekir. Çünkü hayat ancak kullukla güzeldir. Hayatın lezzeti insanın bu dünya ve dünya ötesinde ahirette yüce Rabbin himayesinde olduğunu düşünerek cennete kavuşacağı arzusuyla ancak huzur bulabilir. Onun için de kullukla kulluğun görevlerini kulluğun gereğini yerine getirdiği zaman insan hakkıyla ibadet etmiş, hakkıyla kulluk görevini yerine getirmiş olur. Onun içindir ki hesap kelimesi dilimizde de çok yaygın bir kelimedir hesap deyince iki ile ikinin çarpmasını toplamasını hesap ediyoruz belki alışverişteki rakamları hesap ediyoruz ama Kur'an hesap deyince başka şeyler söylüyor Kur'an'a göre hesap demek الحساب, hesap günü yani kıyamet günü insanların hesaba çekileceği gün Kur'an'a göre hesabın bir anlamı var o da insanların sorguya çekileceği gün. Tabi bu başka bir ifade ile de hesabın ikame edildiği, di dikildiği, kıyama durduğu gün diye söyleniyor ki bu da günün azamatına, o günün çok şiddetli bir gün geçeceğine işaret ki zaten hesap deyince de hesabın kendisi de esas itibariyle zor olacağı anlama gelir. Onun için değerli kardeşlerim, kıyamet günü insanoğlunun şu dört şeyin sualin sonra kitap sonra mizan ve sonra hesap. Şu dört kelimenin dört teriminde birlikte kullanıldığını görüyoruz. Sual dediği şu, kıyamet günü Allah Teala önce peygamberlere soracak. Ey Peygamberler, sizler halkınızı hakkı tebliğ ettiniz mi? Ey peygamberlerin yolundan giden insanlar, siz insanları uyardınız mı? Hakkı tebliğ ettiniz mi? İnsanlara doğruları, gerçekleri hakkı söylediniz mi? Birinci soru bu. Hakkı duydunuz mu, duymadınız mı? Sual. Sualden sonra ikinci hadise, kitap. Amel defteri insanlara amel defterler verilecek amel defteri içerisinde yaptığı her şey son anına kadar zaten kayıtlı bugünkü caddelerde bildiğimiz o mubese kameralarının çok daha gelişmişi vücudun hem dışını hem içini hem görünen amelleri hem de zihin dünyasında atıl vaziyette bekleyen kalplerden geçen her şeyin yazılı olduğu o amel defterine insana verilecek amel defterinden hemen sonra da mizan kurulacak ki bu tartıyla da amel defterinin ağır mı hafif mi bastığı, iyiliklerin mi ağır geldi, günahların mı ağır geldi görülecek. Sonra da hesap, hesabın kendisi görülecek. Hesap insanın nereye gideceğine karar verileceği gün olacak. Hesabı kapatırken şunun da mutlaka altını çizmemiz gerekir ki kıyamet günü insanlar hesaba sorguya çekildiğinde ilk sorulacak, ilk hesaba çekilecekleri hadisede namaz ibadeti. Namazlarını sağlam dört dörtlük kıldın mı? Bu soruyla başlayacak hesapların hepsi. Bu soru Geçilmedikten sonra da diğer sorular zaten, zaten peşi sıra zorlaşacak demektir. Allah muhafaza, Allah cümlemizi hesap gününe iman ederek hesaba hazırlanan her gün kendini hesaba sorguya hazırlayan kullar cümlesine ilhak eylesin. Hesabı da cümlemize kolay kılsın. Velhamdülillahi Rabbi Alemin.